Sana inel hamdülillahi billahi min min illallah İşte haftada bir cuma günleri burada toplanıyoruz. bugün 12 veyhutta 7 Muharrem 1433 Hristiyanik takvimine göre 12 Aralık 2011 ve haftada bir işte bildiğiniz gibi Kur'an ve Sünnet'in gölgesinde İslam fıkhını görüyoruz. Bugün da 8. konuya geldik. 22. Ders, 22. He, 22. ders 8. konu. Yalnız esas dersimize geçmeden önce biliyorsunuz şu anda biz Muharrem'de olduğumuz için birkaç gün sonra aşureh ile ilgili oruç var biliyorsunuz. Allah ekese Vesselam bugünü oruçla geçiriyordu. Ramazan ayı farz olmadan önce kendisi ve ona tabi olan Müslümanlara da bu orucu emrediyordu. Bu konuyla ilgili böyle bir kaç tane hadis var. Onları okumaya çalışacağım inşallah. An Abi Hurayra radıyallahu anhu قال قال sallallahu aleyhi ve sellem افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. <gülüyor> diyor ki Ramazan ayından sonra en faziletli ay oruç konusunda muharrem olan aydır Namaz konusunda da diyor farz namazlarından sonra en hayırlı ve en faziletli namaz ise diyor gece namazıdır. Gece namazı dediğimiz işte yatsı namazından sonraki namazdır. Ve biliyorsunuz gece namazı yatsı namazından sonra ta aleykümselamü ve berekatü yatsı namazından sonra ta fecir namazına devam eder. Bu gece namazı alimler kendi aralarında ihtilafa düşmüşler. Özellikle Ramazanda kimisi 21, kimisi 30, kimisi mesela 35, kimisi 40 neyse değişik mezheplere göre değişik içtihatları var. Ama sahih görüşe göre Ümmenü Aişe radıyallahu teâlâ'nın söylediği hadiste diyor ki Ramazan'da ve Ramazan'ın dışında 11 rekattan fazla kılmış değildir. Başka bir rivayete 13 13 rekat. Ve hadis uleması bu 13 rekatı veya da 13 rivayeti diyorlar ki bu yatsı namazının sünnetiyle beraber sünnetiyle beraber 13 rekattır. Çünkü Hz. Vesselam namazı nafile olan namazları evde kılardı. Farz namazı kıldıktan sonra ondan önce veya ondan sonra namazlar varsa Aleyhisselatü Vesselam hücresinde kılıyordu <gülüyor> <gülüyor> Ve dolayısıyla Umen Aişe veyahut Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları Onun evdeki Namaz kılınışını veyahut da kıldığını Bu konuda haberleri olduğu için Umen Aişe bu Söze dayanarak veyahut Aleyhisselatü Vesselam'ın Fiillerine ve ameline dayanarak Ne yaptı? Dedik ki Ramazan'da ve Ramazan'ın dışında 11 rekattan fazla namaz kılmış değildir İşte gece namazı Yatsı namazından ta fecir namazına kadar Devam eder Dilerse yatsı namazından sonra 11 rekat kılar. Dilerse 12 dakika kılar. Dilerse bir de kılar. Dilerse 2 de. Ve Ali Sattu e, sünnetini bu mana Ayşe'ye sordukları zaman diyor ki: "Kana yefalu kaza ve hakeda ve hakeda." Yani ahiyana hakeda, o hiyana Yani mesela il, bazen ilk vakitte kılarmış. Bazen orta vakitte, bazen gecenin sonuna doğru. Hepsi e, yani hepsi sahihtir. Birisi mesela yorgundur. Aa, ne yapmak ister? Bakar valla uyanamaz saat 2'de veya da 1'de orada 11 rekatını kılıyor ondan sonra yatıyorum. Ve en efdalı kılmak 11 rekattır. Ee, ortası ise aleyhisselatü vesselam'ın kıldığı gibi aleyhisselatü vesselam hayatta 7 rekattan aşağı kılmış değildir. Ama alimler bu meseleyi görüşmüşler, kitaplarında tartışmışlar ve gece namazı yani vitir namazı en azı bir rekattır. Tamam mı? En azı bir rakattur, Ortası işte üçtür. Ve genelde dikkat ettiyseniz genelde genelde mezhep tabiçileri hep Ramazan'ın dışında hem, genelde üç kılıyorlar yani. Tamam mı? Dolayısıyla bir rakat bile kılsa böylece o geceyi o tekil rakat ile hatmetmiş olur. Tamam mı? Ondan sonra dilerse üç kılar. Dilerse ama özellikle ilim talebeleri. ilim talebeleri, alimler, davetçiler ve Vesselam'ı örnek edinerek yedi rekattan az kılmamaları lazım. Kılmamaları lazım derken acizane yani vacip değildir. Vacip olduğundan değildir ama davetçi olduğu için, insanlara örnek olduğu için insanların özellikle onun arkadaşları ona yakın olan ashabı onu örnek edinmesi için ne yapacak? Hareketlerine dikkat edecek ve Aleyhisselatü Vesselam'ı taklit ederek en azında yedi. Bu en azında Ali vesselam hasta olduğu günlerde veya da daha başka böyle mesela fazla mesuliyeti olursa Ali Sattü vesselam bazen yedi kılmıştır. Ve en çoğu o 11'dir. İşte gece namazı buna der. Yani fazla namazlardan sonra en hayırlı namaz ve fazileti nedir? Gece namazıdır. Ondan sonra <gülüyor> bu Aşura meselesi ve en bin Abdurrahman, "Nehu semia Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu anhu, Aşura" عام عام حج حج على المنبر على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماءكم سمعت رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فاليفطر وباليسر نزاع شوران أرجو عليه صلواته وسلام الله جل جلاله فرض شيء فرضنا رمضان وأنا أمرت مدن عليه صلواته والسلام bu aşura gününü farz olarak ne yapıyordu? Tutuyordu. Ve o zamanki ashabına da bu orucu emrediyor. Ve hatta kadınlar küçük çocukları bile ne yapıyordu? Oruç tutturuyorlardı. Acıktıkları zaman onları bazı oyuncaklarla tamam mı eğlendiriyorlar ki orucu bozmasınlar. Küçük çocuklar temiz, yaşın, temiz, temiz yaşının altında bile veyahut da mümeyizlik yaşına geldikten sonra Veyahut da buluk çağından önce bu çocuklara da ne yapıyorlardı? Oruç tutturuyorlardı. Ancak Ramazan orucu farz olduktan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü o zaman dedi ki dileyen tutar, dileyen tutmaz. Ama burada bu hadiste dikkat ettiğiniz gibi burada diyor ki Allah Azze ve Celle diyor bu orucu size farz kılmadı diyor yani aşura gününü. Ancak diyor ben bu günü oruçla geçiriyorum. Tamam mı? Dileyen tutar, dileyen tutmaz. Farz orucu, namaz, farz orucu kıldıktan sonra bu şeye kalmış. Kılarsa kendisi kazanır, kılmazsa kendisi kaybeder. Kaybeder derken haramlıktan yönünden değil, fazilet babından ecri eksik olur. Ve biliyorsunuz bundan önce mesela Arafa günü vardı. Arafa, Arafa günü hacci olmayan kişi bu günü oruçla geçirdiği zaman bir sene önce ve bir gelecek senenin bütün günahları ne yapıyor? Ona kefaret oluyor. Bu aşura ise geçmiş senenin günahına kefaret oluyor Allah'ın izniyle. Ve burada günahlara kefart oluyor demek alimler ittifak etmişler. Ey büyük günahlar müstesna. Büyük günahların affolunması için ihlaslı bir tövbe isteniyor. Mesela adam içki içiyor. Ve bu günü oruçla geçirdiği zaman içkiden vazgeçmediyse o zaman bu içki günahı ondan ne olmuş oluyor affolunmuyor. Ancak tövbe ederse bir daha dönmese o zaman o günde bu tövbeden dolayı Allah'ın izniyle geçmiş günahlarını hepsini affediyor ve sevaba çeviriyor. Ve En Aişe radıyallahu anha قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية. Ve kan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yosumhu <gülüyor> fil cahiliye. Felma kadimel Medine'te savmu ve emre bisiyamhi felma furid Ramazan tamam? Terk yom Ashura. Fmen şa وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ Aişe <gülüyor> radıyallahu ta'ala yani biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları arasında en bilgili ve en alime bir kadındır Aleyhisselatü Vesselam yani Allah Celle Celaluhu ona hakikaten yani hatta bazı sahabi erkeklerden bile fakih, fakiheydi yani bazı sahabilerden ve Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde yaşadığı için, hanım olduğu için Ali ve vesselemden çok hadis naklediyordu ve çok büyük sahabiler ondan ilim alıyorlardı. Ve burada Ali ve vesselem'in şeyini özellikle evde yapmış olduğu ibadetlerin en iyisini bilen kendisidir. Ama dışarıya gittiği zaman Ali ve vesselem onunla beraber giden, sefere çıkan şahıslar orada yapmadığını burada yaptığını onunla sefere çıkan kişiler ondan bu konuda daha bilgiliydiler. <gülüyor> örneğin mesela ayakta çiş yapmak yapmamak meselesi diyor ki Âişe, her kim dese ki Muhammed Aleyhisselam vesselam ve Resulullah ayakta çiş yaptı diyorsa diyor o yalan söylüyordur ama biz bakıyoruz ki Enes radıyallahu ta'ala onunla beraber sefere çıktığı için tamam mı o radıyallahu anh aleyhisselatü vesselam'ın işte bir yerde bir bahçeye veyahutta böyle bir kenara gidip orada ayakta çiş yapmıştır işte radıyallahu Teala an o seferde onunla beraber olmadığı için o meseleden bilgisiz kaldı, habersiz kaldı. Enes Radiyallahu Teala ve Vesselam'la beraber yaşamadığı için ve Vesselam'ın kendi evde hanımıyla beraber ve hanımlarıyla beraber yapmış olduğu şeylerden habersiz oluyor. Dolayısıyla sahabiler kendi aralarında dereceler var bu konuda, bilgi konusunda. Aleyhisselatü Vesselam'ın bir meclisinde işittiği bir şey o meselenin bilgisindedir. İşitmediği bir şey o meselenin bilgisizliğindedir. O şekilde bilmek lazım. Dolayısıyla burada Umman Aişe radıyallahu ta'an diyor ki diyor ki Aşura günün cahiliye döneminde diyor Kureyş kabilesi ve hatta Kureyş toplumu bu günü oruçla geçiriyordu. Ve kâna Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem fil cahiliye. Ey Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem İslam gelmeden önce, ona risalet görevi verilmeden önce ve ne yapıyordu? Bu günü oruçla geçiriyordu. Niçin? Çünkü Allah Resulü'nün biliyorsunuz İbrahim aleyhi ve şeriatı üzerine ne yapıyordu? Amel ediyordu. Felemme kadimel medine ta savmehu. Medine-i Cedize man al medine sonra, Mekke'den medine-i hicreti Tektan Yine bu günü ne yapıyordu? Oruçla geçiriyordu. Ve amara bi ve bu orucu ashabına da bu günü oruçla geçirmeleri için ne yaptı? Onlara emir verdi. Felemme furide Ramazan Ramazan ayı farz kılındıktan sonra, tamam mı? Taraka yu'm İşte o zaman Allah Teala ve selam günü oruçla geçirmek ne yaptı? Vazgeçti. Vazgeçti derken alimler diyorlar ki yeni tamamen vazgeçti demek değildir. Bazen tutuyormuş, bazen tutmuyormuş. Çünkü farz değildir. Sünnet olduğu için ve yahutta müstahap olduğu için Aleyhissalatu vesselam ne yaparmış? Tutarmış ve tavsiye edermiş. Faman şa ve tutar, dilin tutmaz. Ama biz normal olarak insanların fıtratlarına baktığımız zaman fıtri yönden, insanın fıtri yönden devamlı zenginliği ister değil mi? Parasal yönden. Maddi, madde yönden, dünya yönden devamlı istiyor ki yani onun ya, bir milyonu geldiyse takınlamamızı, bir takınlamamızı milyonu geldiyse yok ikinci yok. milyon olmasını istiyor. İki milyon olduysa üç milyon olmasını istiyor. Eğer bu bu şekilde insanın fıtratında varsa dünya konusunda mal açısından zengin olmak, açılmak, işte sahibi olmak, efendim şöyle. Din konusunda da Müslüman o şekilde olmalı lazım. Onun için din, ticaret iki çeşittir. Bir manevi ticaret ve bir de maddi ticaret var. Manevi ticaret işte bu gibi hayırlı günleri tamam mı? Manevi yönden zengin olmak isteyen bir kişi bu tür hayırlı günleri elinden geldiği kadar geçirmemeye çalışsın. Ve bu tür günleri oruçla, ibadetle geçirmeye çalışsın. Çünkü her Müslüman kendi çapında yapmış olduğu günahlar vardır. Hiç kimse, Resullerden sonra hiç kimse masum değildir. Derecesi ne kadar mükemmel olursa olsun mutlaka günahları var. İşte mesela bir namazın diğer namaz, yer namaz arasında yapılan günahlara kefarettir. Ömre ile ömre arasında yapılan günahlara kefarettir. Hac ile diğer hac arasında yapılan günahlara kefarettir. İşte bu tür hayırlı günler mesela yani Arafa günü, ondan sonra Aşura günü, ondan sonra işte 13, 14, 15 günler, yani bu tür hayırlı günler, tamam mı? Bu konuda insanlığa, Müslümanlara, özellikle Müslümanlara manevi yönden bir zenginlik veriyor ve öbür dünyaya gittiği zaman bu zenginliğin karşılığını görecek veya da bu amelin salih amelin karşılığını görecek. "Qale abun Huzeyma rahimahu fi sahih, fi sahihi, bap Zikru'l delil alâ enne terkü'n-nebiyi sallallahu aleyhi ve sellem savm âşurâ' ba'da nüzul fardı e, fardı savm ramazan inşâ' terkuhu lâ ennehu kâne yetrukuhu alâ kulli hâl bu demek değildir ki yani bunu söylediği zaman bu tavsiyede bulunduğu zaman bu demek değildir ki Hz. Ali yani aleyhi ve her an için bunu terk ediyordu ve yotta devamlı bir şekilde bunu terk ediyordu bu müslümanların alına bırakıyor Dilersen siz tutarsınız dilerseniz dilerseniz tutmazsınız bel kana inşa dilemek yani onu terk etmek istediği zaman onu terk ediyordu tamam mı ve yasum inşa ve oruç tutmak istediği zaman o günü oruçla geçirmek istediği zaman oruçla geçiriyordu ve ibn khuzaime biliyorsunuz rahimahullah yani muhaddisler arasında güvenilir bir hadis alimidir thumma rava an raban ibn umar نحو من حديث عائشة رضي الله عنهم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نج الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه Ahracehu'l-Bukhari ve Muslum. Tamam mı? Allah ses ve Medine'ye geldikten sonra, hicretten sonra baktı ki Medine ehli yani ehli kitap bu günü oruçla geçiriyor. Özellikle Yahudiler. Tamam mı? Burada soruyor. Fekaleme hede. Bu senin yapmış sizin yapmış olduğunuz amel nedir? Tamam mı? Kalu hede yevmun salihun. Bugün salih bir gündür bu da bugün hayırlı bir gündür ve bugün de Allah Celle Celaluhu Musa ve kavmini Fir'aun ve Fir'aun'un haşiyesinde ne yaptı? Kurtardı. İşte bundan dolayı bugünü oruçla geçiriyoruz. Hemen Ali Satt ve onlara cevap olarak diyor ki: "Kal fa ana ahqu bi Musa minkum." Musa hakkında veya ta Musa konusunda ben sizden daha evliyayım bu konuda ilgili. Çünkü o resuldü. Ben de resulüm. Ve bütün Resuller hepsi nedir? Kardeştir. Aynı şeriata sahipler tevhid konusunda. Ama avamil konusunda, amel konusunda şeriatları değişiktir biliyorsunuz. Ama esas akidede bütün Resuller hepsine yapıyordu? Kelime-i tevhide veyahut tam tevhid esaslarına çağırıyorlardı. <gülüyor> ve ondan sonra Ali vesselam diyor ki ve amara bisiyamihi ve o zaman ne yaptı? Ashabına Medine'ye gittikten sonra bu Yahudilerin bu günü hayırlı günü oruçla geçirip geçirdiklerini görünce Aleyhisselam ashabına da bugünü oruçla geçirmeyine yapıyor emri diyor. Ve burada emri diyor derken o zaman al-vucub diyorlar alimler. Yani demek ki o zaman vacip idi. Ama Ramazan ayı orucu farz kılındıktan sonra Aleyhisselam dedi ki dileyen tutar, dileyen tutmaz. Ve an bin Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu "Kana yawm Ashura" Te'udduhu'l-Yahud-i'den قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem Fasumuhu entum Yahudiler Aşura gününü Ne yapıyorlardı? Onu Bayram olarak. Sevinçli bir gün Çünkü Yani o gün Musa ve vesselam Kurtuluşa erdi. Toplumuyla beraber O Büyük tağutun şerrinden dolayı Tamam mı? İstiklallerine kavuştular. İşte bundan Dolayı Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Bugünü ve onlar da Allah rızası için bugünü oruçla geçiriyorlar. Ve kalnabi sallallahu aleyhi ve o zaman madem ki onlar bugünü bayram edindiler, biliyorsunuz bizim dinimizde bayram günlerinde oruç tutmak caiz değildir. Örneğin Müslümanların iki tane senelik bayramları var. Bir de haftalık bayramları var. Senelik bayramları işte Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı. Bu iki günü oruçla geçirmek kesinlikle caiz değildir. veyahutta kurban bayramı biliyorsunuz dört gündür. Ramazan bayramı bir gündür şere'i yönden. Ama tatil yönden yani mesela siyasal yönden veyahut da siyasi yönden bakıyorsun ki Ramazan günü dört gün beş gün tatil veriyorlar. Devletin beş gün dört gün tatil verdiği demek hepsi bu bütün günler hepsi bu günlerde oruç tutmak haramdır demek değildir. Ramazan ayında sadece birinci gün, o günde bir gün. Bayram ise Kurban Bayramı ise dört gün, tamam mı? Haftalık bayram ise işte Cuma, cuma günü. Aliyatü Satt ve biliyorsunuz Cuma gününü tek başına oruçla geçirmek yasaktı çünkü Müslümanların haftalık bayramıdır. Aliyatü Satt ve selen burada demek istiyor ki hamadem ki onlar bugün bu sevinçli günü kendileri için bayram olarak tanıyorlarsa o zaman siz bugünü oruçla geçirin Ali satt ve selam Bu da İmam Bukhari ile İmam Müslim ne yapmışlardır kitaplarında göstermişlerdir. Ve İbn Abbas radıyallahu anhuma قال حينما sama رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem "Feizâ kâne'l-âmü'l-mukbil" Tamam mı? Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, dikkat ediniz, Aleyhisselatü Vesselam Resul'dir. Bu konuda bilgisiz değildir. Bu konuda bilgilidir. Hem de en mükemmel bilgiye ve da ilme sahiptir. Ama dikkat ediyorsanız burada sahabiler ne yapıyorlar? Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlatıyorlar. Bazen bir kişi alim olur, ilim talebesi olur bir meselenin bilgisindedir ama unutabilir ders esnasında olsun konuşma esnasında olsun o ilim talebesi veyahut da o alim bir meselenin bilgisinde olmasına rağmen veyahut da bir hadisi ezberlemesine rağmen bir konuyu anlatırken o hadis onun ezberinde olmakla beraber o an için hadisi hatırlamayabilir arkadaşlardan birisi diyor ki mesela abi işte bu konuyla ilgili bir de şu hadis var o zaman ne yapıyor? O öğretmen hemen hatırlıyor. Hadis ezberinde veyahut da o meselenin bilgisi onun bilgisinde. Aleyhisselatü Vesselam bu tür şeylerden haberdar olmasına rağmen burada onun ashabı onu hatırlatıyorlar. Diyorlar ki ya Resulullah yani bu günü diyorlar Yahudi ve Hristiyanlar bu günü çok tazim ediyorlar. Tamam mı? Fekala Resulü Vesselam fe izekanel amel mukbel inşallah diyor onuncu günle beraber dokuzuncu günü ne yapacağız? Oruçla geçireceğiz. Ne için? Allah Resulünde en güzel örnekler vardır ve da en güzel örnek vardır. O zaman Ali satt ve selam ehli kitaba ibadetlerde muhalefet ederken her Müslüman ehli kitabı bu tür meselelerde ne yapması gerekiyor? Muhalefet etmesi gerekiyor. Bu konuda onlara isyan etmemiz gerekiyor. Çünkü onlar kâlu semi'nâ ve Biz ne yapacağız? Semi'nâ ve ata'nâ. Bu Allah'a karşı semiyene vatağına duyduk ve itaat ettik. Ama müşriklere karşı onların din konusunda olan örf adetlerinde, ibadetlerinde duyduk, bildik ama onlara isyan edeceğiz. Onların yaptıkları gibi yapmayacağız. Tamam mı? Dolayısıyla burada ve vesselam sırf ehli kitaba muhalefet olsun diye inşallah gelecek sene sağ kalırsak, tamam mı? sağ kalırsam 10. günle beraber 9. günü de oruçla geçireceğim. Diyor Aleyhisselatü Vesselam. <gülüyor> Kal felem felem ye'til am el mukbil hatta tufye Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Aleyhisselatü Vesselam gelecek sene söylediği gibi gelecek sene yetişmediğinden dolayı yani o hayırlı güne yetişmediğinden dolayı vefat etti. Ama vefat ettikten sonra bu hadisi işiten Müslümanlar ne yaptılar? Bunu kendilerine delil edindiler. Ve ve onun vefatından sonra kendisi her ne kadar tutmadıysa sözüyle bunu söyleyip veyahut da ikrarıyla bunu kabul ettiği için bugüne onun sünnetidir. Her ne kadar o tutmadıysa da o zaman onun ashabı veyahut da ondan, ashabından sonraki İslam ümmeti ne yapacak? En efdalı 9. 10. veyahut da 9. 10. 11. veyahut da 10. 11. yani bir gün önce <gülüyor> veyahut da bir gün sonra tamam mı? Ve burada alimler diyorlar ki özellikle ayın yani hilalın Muharrem ayının hilalı mıdır değil midir yani o ay geçti mi geçmedi mi dikkat etmek lazım. Eğer şek ve şüphedeyseler, şek ve şüphedeyseler Müslümanlar hani bugün ayı görmedik hilali görmedik acaba bugün gerçekten Muharrem'in biri midir değil midir veyahut da Muharrem'in 29'u mudur değil midir burada bilinmiyorsa. Biliyorsunuz Ramazan geldi hadiste geldiği gibi Ramazan orucundan sonra ayından sonra en hayırlı ve en faziletli oruç Muharrem ayında yapılan oruçtur. Bizim Türkiye'de bizim Türkiye'de yani biz Türkler ne biliyoruz ne yapıyoruz üç tane ayı oruçla geçiriyoruz. O şekilde öğrendik. Hangi ay Recep Şaban ve Ramazanı. Hem de peş peşe. Halbuki. Bu kesinlikle Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine aykırıdır. Ümmene Aişe radıyallahu ta'an diyor ki Ramazan ayından başka hiçbir ay baştan sona kadar oruçla geçirmiş değildir. Ama Şaban ayında Aleyhisselatü Vesselam çok oruç tutuyordu diğer aylara nazaran. Niçin? Ramazana hazırlık olsun diye. Yani orada antrenman yapıyor Aleyhisselatü Vesselam. Şaban ayında hakikaten çok oruç tutuyordu. Ama baştan sona kadar tutmuyordu. Ve Aleyhisselatü Vesselam Recep ayının birinci gününden sonuna kadar hiçbir zaman oruçlan tutmadı. Ve cahiliye döneminde müşrikler Recep ayını çok aşırı bir şekilde takdis ediyorlardı. Çağdaş rafıziler, ifne aşeriye bağlı rafıziler yine o şekilde. Ve dikkat ediyorsanız Mekke ve Medine'de Recep ayında çok fazla ömre yapıyorlar. Ramazan ayında bir tane rafizi Mekke'de ve Medine'de bulamazsınız. Ömre yapmak niyetiyle ve ömre yapmak için. Niçin? Çünkü onlarda Ramazan ayı mukaddes değildir. Ehli sünnetin yanında olduğu gibi. Biliyorsunuz Ehli sünnet vel cemaat Ramazan ayında ömre yapmak ve Selamle beraber hac ve ömre yapmak gibi sevap alıyor. Ve Ramazan'da Ehli sünnet vel cemaat Ramazan'da ömre yapmaya çok önem veriyorlar. Rafıziler ise Rafizi dediğimiz insanlar kimlerdir? Şu anda onlar kendilerine Şii ismi veriyorlar. Bunlar Şii değildir. Şii demek taraftar demektir. Geçmişte işte Muaviye Şii'leri yani Muaviye taraftarları, Ali taraftarları o zamanki şahıslar Şii değil. Bu insanlar Şii değildir gerçekten. Bunlar Rafızı'dır. Ebu yani reddettiler. <gülüyor> Ondan sonra e, Zeynul Abidin Ali oğlu Zeynül Abidin ne yaptılar reddettiler çünkü Ebu Bekir ve Umarı kabul ettik kabul ettiği için o zaman dediler ki biz seni rafa ediyoruz. Nahnu narfiduka. O zamandan işte bu isim onlara takıldı. Ve Yahutta diğer rivayete göre Ebubekir, Umarı, ve ashabı reddettikleri için bu isim ne yaptı? Ehli Sünnet ölçümaat bu ismi bu isimle isimlendirdiler. Bunlar rafızıdır. Eğer gerçekten bunlar Ali Şiası olmuş olsalardı yani nasıl olur da kalkıp Ehli Sünnet'i tekfir ediyorlar? Şu anda bu rafıziler, akideleri, Ali radıyallahu ta'ala anı, Ebu Bekir'den, Umar'dan, Üthmen'den önce imam olarak görmeyen herkes onların yanında kafirdir. Ve kitaplarına bakınız. İnternet üzerine nete giriniz ve bakınız kanallarında, bakınız odalarına bakınız. Bu şeyler dopdolu. Abu Bekir'i lanet, ediyor. lanet ediyorlar. Umar, Üthmen'i, sahabileri, birkaç kişi müstesna parmaklarla sayılacak kadar ve o kadar ki yani az şahıslar dışında hepsini kafir görüyorlar sen nasıl hem Ali'nin taraftarısın hem de kalkıp sen bütün sahabileri tekfir ediyorsun Ali Abubekir'e biat etti Ali Umar'a biat etti Ali Üthmen'e biat etti siz niçin biat etmiyorsunuz Ali çocukların birçok çocukların ismini Abubekir ve Umar ismini taktı tamam mı Ali kızını anh, onlarla evlendirdi ve ona onlara devamlı sadık kaldı. Hiçbir zaman onlara karşı çıkmadı. Ve hiçbir zaman onları tekfir etmedi. Ama onlar kitaplarında öyle iftira atarak bazı şeyleri Ebu Bekkere ve Umar'a Üthmen'e nispet ediyorlar ki hiç aslı faslı yok. Sünnet kitaplarına, tarih kitaplarına girildiği zaman sadece onların tarih kitaplarında veyahut da akide kitaplarında veyahut onların fıkıh kitaplarında bu tür şey gözüküyor. Dolayısıyla bunlar nedir? Bunlar şii değildir. Aynen Hristiyanlar gibi diyorlar ki biz Mısıhisis. Diyor ki ana Mısıhisi. Gerçekten Mısıhisi olsaydın, Masiha e tabi olur, Muhammed'in nübüvvetini ve risaletini kabul ederdin. Sen de eğer gerçekten Alaviysen, o zaman Ali'nin kabul ettiğini sen de kabul etmen gerekiyordu. Niçin Sünnilerin arkasında namaz kılmıyorlar? Çünkü Sünnileri kafir görüyorlar. Açık açık konuşuyoruz. Gerçekten bu bir gerçektir yani. Seni beni kafir gördüğü için senin arkanda namaz kılmıyor. Bazı yerlerde kılıyorsa takiya yaparak. Beni seni çekmek için. Ve biliyorsunuz şu anda bizim Türkiye'mizde, Suriye'de, şurada, burada, yani şi, Şia propagandası yaparak Sünni cahil Sünni gençleri hep kendi saflarına çekiyorlar. Ve bunu ben 12 Eylül öncesinde Türkiye'de gördüm. Adamlar gelip propaganda yapıyorlar, kitap dağıtıyorlar, mem ne yapıyorlar ve sözde gelip senin arkanda namaz kılıyor, sırf seni çekmek için. Halbuki sen senin arkanda namaz kıldıktan sonra gidiyor ya idey diyor. Çünkü onun inayi akidesi budur. Rafiziler akide akideleri Sünniler onların yanında kafirdir. Yahudi ve Hristiyanlardan daha çok onların yanında kafirdir. Dolayısıyla bu insanların akidesini bilmek lazım. İşte burada biz Müslümanlar Ehli Sünnet ve Cemaat akidesine men mensup olan Müslümanlar akidemizi bilmemiz gerekiyor. Resulümüzü tanımamız gerekiyor. Yahudi ve Hristiyanları da tanıyacağız ki biz Yahudi ve Hristiyanların nerede hata ettiğini onlara uymayacağız. İsabet ettikleri yerde gerçekten ve o şey, isabet ettikleri şey bizim dinimizde aykırı değilse veyahut da bizim dinimizde yeri varsa onu almakta bir beis yok. Ve özellikle maddi yönden olan ilimler, teknoloji yönden onlardan faydalanabiliriz. Ama din konusunda kesinlikle onların dinlerinde ibadet olarak tanımış oldukları şeyleri ne yapmayacağız? edinmeyeceğiz eğer dinimizde yasaklıyorsa yasaklamıyorsa Aleyhisselatü Vesselam burada buyurduğu gibi o zaman gelecek sene sen kalırsam ben sırf Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet olsun diye dokuzuncu günü ne yapacağım? Oruçla geçireceğim ve alimler da diyorlar ki aşura günü oruçla geçirmek üç tane şeyi var. Bir, onuncu günü sadece onuncu günü oruçla geçirmek. İki, dokuzuncu ile onuncu günü oruçla geçirmek. Üç, onuncu ve yahut da on birinci günü oruçlu geçirmek. Daha başka alemler dediler ki, eğer ay hilal konusunda şüphe ve şüpheleri varsa en eflalı üç günü oruçla geçirmek lazım. Birin, yani mesela 9. 10. ve 11. Niçin? Çünkü hilalin yüzde yüz Muharram ayının girdiğini bilmiyor ve özellikle bizim Türkiye'de biz takip etmiyoruz. Takvim bakıyoruz takvim ne ise odur. İster Hicri yönden o Hicri tarihi olsun, ister hristiyanik tarihi olsun tarih takvimde ne yazıyorsa ona uyuyoruz. Ama bazı yerlerde bakıyorlar. Ha o zaman böyle bir yerde şek ve şüphemiz varsa hilalın yani Muharrem ayının girip girmediğini o zaman alimlerin dediğine göre en eflalı bu üç günü oruçla geçirmek. Dokuzuncu, onuncu ve onbirinci. veyahutta da tarihi yüzde yüz biliyorsak o zaman ve vesselam'ın söylediğini yapmak en eflalı. İlk derecede. Nedir? Dokuzuncu ve onuncu. Veyahut da dokuzuncu günü mesela tutamadık, geçirdik ve geçirdiğimiz şer'i olabilir, yani ödül şer'i şer olabilir, şer'i olmayabilir mesele değil. O zaman ne yaparız? Onuncu ile onbirinci günü hemen ikinci merhaleye, onuncu ile onbirinci günü oruçla geçiririz. Sadece onu tutar. İşte onu bazı, bazı alimler bu konuda cevaz vermişler. Ama Ahmet bin Hember Rahimullah diyor ki sadece onuncu günü oruçla geçirmek ben diyor kerhi görüyorum. Ve biliyorsunuz Selef uleması buradaki keraheti yani tenzihen deyit tahrimen görüyorlardı. Ancak Hanefi fukahası rahimahumullah tenzih buradaki mekruh mekruklük derecesi iki şeyde görüyor. Diyorlar ki tenzihen mekruh tahrimen mekruh. Selef alimlerin kitaplarına baktığımız zaman böyle bir ayrım yapmıyorlar. Ama Abu Hanife rahimahullah ve ashabı bu ayrımı yapmışlar. ha orada burada İmam Ahmed bin Hembel'in bu söylediği kerh veya da kerahet tahrimendir Diyor ki Allah rahmet etsin. Ben diyor 10. günü tamam mı? Sadece 10. günü oruçla geçirmek doğru görmüyorum. Niçin? Çünkü ve Vesselam'ın bir sözü var. Diyor ki inşallah gelecek sene sağ kalırsam sırf Yahudilere muhalefet olmak için 9. ile 10. günü tutacağım. O zaman burada hüccet oluştu hüccet oluştuktan sonra yani hüccet oluşmadan önce tamam. 10. günü ve Selam 10. günü daha önceden oruçla geçiriyordu. Ama burada onun ashabıya Resulullah işte Yahudiler bugünü çok tazim ediyorlar. Bugünü oruçla geçiriyorlar dediği zaman o zaman dedi inşallah sen kalırsam gelecek seneye 9. onlara muhalef muhalefet olmak için veya muhalif olmak için 9'u ile onu oruçla geçireceğim. قال الحفظ رحمه الله في فتح في فتح الباري Dördüncü müjellet iki sayfada diyor ki siyam aşura ala thalaf maratib. Adnaha en yusam vahdahu ay al aşir. Tamam mı? Ve fokkahu en yusam ma'ahu. Ay onuncu günden önce dokuzuncu günü ilave ederek dokuz ile onu. Ve fokkahu ay onun üstünde en yusam attasir vel hadi aşar. التاسع vel hadi aşar yani التاسع ve aşar ve hadi aşar ve özellikle tarihte şüphesi varsa özellikle tarihte şüphesi varsa ve burada Ebün Bez Rahimahullah ve İmam Ebün Vethemin aynen tavsiyeyi aynı bu tavsiyeyi yapıyorlar diyorlar ki ihtiyat açısından diyor en efdalı edebilen bir kişiyi tamam mı yani oruçta dayanık, dayanıklı olan şahıslar ve diyor manevi yönden diyor fazilette Tamakar olan bir kişi, o zaman diyor en doğrusu ve en eftalı üç günü oruçla geçirmektir. <gülüyor> Buraya kadar böylece bu meseleyi bettiriyoruz. Hadda <gülüyor> Allahu Muhammed ve Ali ve